1213 numaralı konu, saf ehlinin, Ebu Zerrin ve bazı sahabilerin mescidde uyumaları, saf ehli peygamberin sahabilerinden bir gruptu, evleri yoktu, peygamber devrinde mescidde uyuyor, orada gölgeleniyorlardı, mescidden başka bir sığınakları yoktu, Hazreti Peygamber onları davet ediyor ve kendileriyle beraber akşam yemeğini yiyordu, onları sahabilerin arasında taksim eder, bir grup da kendisiyle beraber akşam yemeği yerdi, Allah zenginlik verinceye kadar bu böyle devam etti.